Maç, spor, maç yapmaktır ya. E karşı taraf yapıyor ben yapmamışım, sen bilmiyor karşı taraf beni yenecek kardeşim? Benimle nefesimle o adamın nefesi bir mi olacak? Yok ben malitaya tapmışım, yok ben buraya gitmişim, yok geride kalmışım. ne koşarsın, koşamazsın. Koşmanın değerini ver, değerini!